kâfirlere şöyle nida edilir Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan boğuzunuzdan daha şiddetlidir zira siz imana davet edildiğinizde ret ve inkar ederdiniz onlar ise yaren benaderler sen bizi iki defa öldürdün iki defa dirilttin işte günahlarımızı itiraf ettik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 tek hakim olan Allah'ın bugün her kişi ne işlemişse onun karşılığını alır. Bugün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görür. Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kâfirlerin ne dostları ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir.